Bismillahirrahmanirrahim, kıymetli Diyanet TV izleyenleri, yeni bir İlmihal programı ile karşınızdayız. İnşallah faydalı, bereketli, güzel bir bölüm icra etmiş oluruz. Bundan önceki bölümlerimizde İlmihal'in önemli konularını oluşturan inançla ilgili meseleleri açıklamaya başlamıştık. Bu konuda da Allah'a iman, meleklere iman, peygamberlere imanla ilgili kısaca öz olarak bazı bilgiler vermeye çalışmıştık. Bu bölümde de kaldığımız yerden devam ederek yine amönte esasları ile ilgili kısa açıklamalar yapmaya çalışacağız. Bir önceki bölümde ahirete imanda kalmıştık. Şimdi buradan başlayarak devam etmeye çalışalım. Ahiret son anlamına geliyor Arapça bir kelimedir bildiğiniz gibi. Ahiret günü ve ahirete iman İsrafil'in Allah'ın emriyle kıyametin kopması için sure ilk defa üflemesiyle başlıyor. Ve buradan başlayarak ebediyen devam edecek olan hayata ahiret adı veriliyor. Yine bir önceki yine meleklerle ilgili konuyu açıklarken belirtmiştik. İsrafil iki defa sure üfleyecekti. Birincisinde kıyamet kopacaktı. İkincisinde ise insanlar işte yerlerinden kabirlerinden kalkıp dirileceklerdi ve kıyamette toplanacaklardı. Bundan itibaren başlayan merhaleye de biz ahiret hayatı adını veriyoruz. Tabii ahiret hayatının yine bir önceki inanç esaslarında olduğu gibi bizim aklımızla duyu organlarımızla tespit edebileceğimiz, idrak edebileceğimiz bir yönü yoktur. Yine bu inanç esasıdır. Ya yani bu şu demektir. Biz Allah ve Resulüne inandığımız için ahirete de inanıyoruz demektir. Allah ve Rasulü bildirdiği için biz bunlara inanıyoruz teslimiyetle bunlara kabul ediyoruz ve bunları tasdik ediyoruz demektir. Dolayısıyla özellikle ahirete inanç konusu gayba inanç konusudur. Yani gayip demek bizim duyu organlarımızdan hatta e, akli idrak kapasitemizden çok ötede onun ulaşamayacağı bir alanda e, anlamına gelmektedir. O yüzden gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse Hz. Peygamber'in hadislerinde, sünnetinde Gaybe iman etmek çok önemli bir inanç esası olarak sunulmaktadır. Çünkü gaybe iman demek bizim bilmediğimiz bir aleme, görmediğimiz bir aleme, e, akılla idrak edemediğimiz bir aleme inanç anlamına gelmektedir. Ki bu ahirete iman özellikle böyledir. Çünkü ahirete imanla ilgili biraz sonra sıralayacağımız öyle kavramlar, e, öyle ifadeler, öyle aşamalar var ki, yani bunları bizim aklımızda, duyularımızda görmemiz, idrak etmemiz mümkün değildir. Dolayısıyla bunlara iman etmemiz, teslimiyetle kabul etmemiz bizim hem Allah'a hem Peygamber'e hem de kitapları imanı tamamlayan ve bir Müslüman olmanın en önemli gereklerinden birisini oluşturan bir iman esasıdır. Evet Kur'an-ı Kerim'de ahiretle ilgili pek çok ayet vardır. Yevmül Ahir diye geçer, başka Yevmül Din diye geçer, başka isimlerle de anılır. Ama bunların hepsi bu dünyadan sonra yani dünya hayatından sonra ikinci bir hayata işaret eder. Bunun da kendi içerisinde bir takım devreleri, bir takım merhaleleri vardır. İsterseniz kısaca bu merhaleleri burada beraberce açıklamaya, kısaca bunlarla ilgili özellikleri belirtmeye çalışalım. Bir defa e, insanın ölümüyle beraber e, kabre konulmaktadır. Bir kabir hayatı vardır. Yani ister e, yani maddi anlamda kabre konulsun, ister konulmasın, e, bir kabir hayatı vardır. Bu kabir hayatı bir insanın öldükten sonra kıyamet kopup da haşırda tekrar toplan yani dirilip haşroluncaya kadar yani tekrar e, kıyamette e, hesap vermek üzere. Ee, bir araya gelinceye kadar ki o süreye kabir hayatı adı verilmektedir. Kaynaklarımızda buna kabir hayatı yanında berzah hayatı adı da verilmektedir. Tabi burada kabir hayatı denilmesi genellikle ölü olduğu içindir. Bazen bazı insanlar belki denizde boğulmuş olabilirler, yanmış olabilirler, yani e, bedenleri cesetleri ortada bulunmamış olabilirler, kaybolmuş olabilir. Yani ölmüş bir insanın ister somut olarak kabre konulmuş olsun ister konulmasın ahirete kadar yani tekrar dirilene kadar geçireceği o süreye o merhaleye kabir hayatı adı verilmiştir. Tabii kabir hayatı yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize bildirdikleri kadarıyla o hayat hakkında bilgi sahibiyiz. Ee, bu, e, bununla ilgili olarak Hazreti Peygamber kabir azabı olacağından bahsediyor. Hatta idrardan sakınmayan kişilerin kabir azabına maruz kalacağına belirtiliyor. İnsan kabre konulunca vefat edince Münker ve Nekir adında iki meleğin gelip kendisine işte e, Rabbinin e, kim olduğu, e, peygamberinin kim olduğu, kitabının kim olduğu yönünde sorular sorulacağı e, ifade ediliyor. Hatta insanların amellerine göre daha sonraki e, hayatının cennetlik ya da cehennemlik olacağına dair de bir takım işaretlerin daha kabirdeyken kendisine gösterileceği ifade ediliyor. Tabii ki bunun dışında bizim e, kabir ile ilgili çok fazla malumatımız yoktur. Sadece buna inanmakla mükellef durumundayız. Bir başka şey e, yine ahiretle ilgili olarak kıyamet. Değerli izleyenler, kıyamet Kur'an-ı Kerim'de kendisinden sıkça söz edilen, çok değişik adlarla da anılan bir olaydır, bir olgudur. Kıyamet aslında sözlük anlamı kalkmak, dikilmek, ayaklanmak gibi anlamlara geliyor. Ama terim olarak da çoğumuzun bildiği gibi evrenin düzeninin bozulması, her şeyin alt üst olması, her şeyin yok olup ölmesi ve bundan ondan sonra tekrar e, dirilerek ayağa e, kalkması, mahşere doğru e, koşarak, yürüyerek işte bir hesap için, hesap vermek için oraya yönelmesini ifade eden bir terimdir. Daha çok da yani her şeyin yok olması, evrenin düzeninin e, ortadan kalkması gibi manalarda e, kullanılmaktadır. E, değerli izleyenler, kıyametin ne zaman kopacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Hatta Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme de bu sorulduğunda, kendisine sorulan kişinin sorandan daha fazla malumat sahibi olmadığını bildirmiştir. Nitekim hani Cibril hadisi olarak bilinen meşhur bir hadiste Cebrail Hz. Peygamber'e geliyor hatta sahabenin huzurunda geliyor. Orada bazı sorular soruyor işte iman nedir, İslam nedir diye. Bunlar ihsan nedir diye. Bunların arasında bir soru bir soru da kıyametin ne zaman sorulacağı şeklindedir. Hazreti Peygamber biraz önce belirttiğim gibi kendisinin de kıyametin ne zaman kopacağını bilmediğini ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de de kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili bilgi verilmemiştir. Hazreti Peygamber'e bu soru sorulduğunda... Yani kıyamet için hazırlık yapmanın daha önemli olduğunu belirtmiştir. Kendisinin de bununla ilgili bir bilgisi olmadığını açık bir şekilde ifade etmiştir. Kıyametin bilgisine biz sahip değiliz ama Hz. Peygamber'in bazı hadislerinde kıyamet kopmadan önce bir takım belirtilerinin ortaya çıkaracağına dair bazı malumatlar vardır. Bizim İslam bilginleri yani bunları biraz da hani insanın kendi irade ve ihtiyarıyla olup olmamasına göre gruplara da ayırmışlar. Ve demişler ki işte kıyametin büyük küçük alametleri vardır, büyük alametleri vardır demişler. Bunlarla ilgili olarak da işte yeryüzünde efendim işte zinanın artması, ilmin ortadan kalkması, işte büyük büyük binaların yapılması, Efendim kendisine zekat verecek kişilerin bulunamaması gibi küçük alametler zikredilmektedir. Ama ayrıca kıyamete yakın bir dönemde yeryüzünde büyük bir dumanın meydana gelmesi, deccalin çıkması filan gibi bazı yani kıyametin yaklaşacağını çok daha net bir şekilde ortaya koyan bazı büyük alametlerden de hadislerde söz edilmiştir. Bir başka kıyametle ilgili bilmemiz gereken şey baastır. Ba'z yani dirilmek anlamına geliyor. Yani öldükten sonra tekrar dirilmek e, demektir. Biraz önce de belirttiğim gibi e, insanlar kıyamet koptuktan sonra e, yine e, İsrafil'in sura ikinci kez e, üfürmesiyle tekrar ayağa kalkacaklar ve e, mahşerde e, dirilecekler, dirilecekler ayağa kalkacaklar ve e, mahşerde hesap vermek üzere bir araya toplanacaklar e, bir araya geleceklerdir. İşte bu Ba't dediğimiz insanların kıyametten sonra tekrar dirilmesini ifade eden e, bir kavramdır. E, bu dirilmenin e, hem beden hem de e, ruhen olacağını bizim akayet ve kelam bilgilerimiz e, söylemektedir. Bazı filozoflar sadece ruh ile olacağını belirtse de Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetlerden ve Hazreti Peygamber'in hadislerinden e, orada e, dirilmenin hem bedenen, ceset e, olarak hem de ruhen olduğunu e, bize e, ifade etmektedir. Ehli sünnetin bu konudaki kanaati de e, bu şekildedir. E, tabii ki e, kafirler, müşrikler yani bu dirilmenin nasıl olacağı konusunda birtakım şüpheler ortaya koymaktadırlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de net bir şekilde yani insanı ilk defa yaratan Allah'ın onu ikinci kez yaratmasının çok daha kolay olacağını belirtmektedir. Hatta parmak uçlarını bile insanların derleyip toparlayıp bir araya getireceğini ifade etmektedir. Evet bu dirilişten sonra insanlar mahşer yerinde toplanacaklardır ve orada insanlara amel defterleri dağıtılacaktır. Yine bu amel defterleri kelimesi Bizim e, dünyevi anlamda bildiğimiz defter değildir. Yani bunu bilmemiz gerekiyor. Aslında e, kıyametle ilgili olarak ifade edilen hiçbir şey bizim dünyadakine benzemez. Yani dirinlenmenin tam olarak nasıl olacağı, amel defterlerinin nasıl olacağı, nasıl e, e, kayıtların alındığı. Bunlar biraz da mecazi e, ifadelerdir. A, mecazi derken bunlar defterler defterdir ama e, e, bunların mahiyeti ne olduğunu biz tam olarak bilmiyoruz defter denildiği için o şekilde inanmakla yükümlüyoruz. Bunlar şu demektir, insanların yapıp ettiklerinin gerek iyilik olarak, gerek kötülük olarak dünyadaki yapıp ettiklerinin kaydedildiği kayıtlardır bu. Biraz önce de belirttiğim gibi bizim sağımızda ve solumuzda kiramen katibin denilen yazıcı melekler vardır. Bunlar bizim ne yaptığımızı, gün be gün, saat be saat, an be an kaydetmektedirler. İşte kıyamette bunların kayıtları bizim önümüze gelecektir. Oradaki bizim iyiliklerimiz ve kötülüklerimize göre de bir hesap görülecektir. İşte bunlara biz işte amel defteri adını vermiş oluyoruz. Bir başka bununla ilgili belki söylememiz gereken bir şey cennetliklerin amel defteri sağ taraflarından Cehennemliklerin ise sol taraflarından verileceğini biz Kur'an ve Sünnet'ten öğreniyoruz. Dolayısıyla bu insanların cennete mi cehenneme mi gideceği konusunda da bir karine teşkil etmiş olacaktır. Evet, herkes defterini aldıktan sonra defterindeki kayıtlarını kayıtlarını aldıktan sonra hesap ve sual başlayacaktır. Yani burada tabii hesap ve sualin nasıl olacağı konusunda da yine Kur'an ve Sünnet'in verdiği bilgileri ancak bilebiliyoruz. Bu amel defterlere herkes eline alacak. Orada herkesin sevabı günaha ortaya çıkmış olacak. Bu sevapları ve günahları tartılacak. Tabii ki kendilerine bu bu bağlamda işte ömrünü nerede harcadığını, geçtiğini nerede tükettiği, efendim Allah'ın emirlerine riayet edip etmediği. Günah, günah işlemişse bu günahları neden işlediğim gibi yani sorular da sorulacaktır. Bunların mahiyetini tam olarak da biz bilmiyoruz. Daha sonra bu sorulara, bu hesaplara göre de herkesin kıyametteki, cennetteki yahut cehennemdeki konumları ortaya çıkmış olacaktır. Burada tabii yine bizim mahiyetini bilmediğimiz bir şekilde... İnsanların günahlarının ve sevaplarının tartıldığı bilgisine sahibiz. Mizan denilen bir takım ölçülerin, terazilerin ortaya konulacağını biliyoruz. Yani mizan demek terazi anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de biz orada... Adalet, tera, adalet mizanları koyacağız buyurulmaktadır. Yani adalet terazileri koyacağız denilmektedir. Tabii bu terazi bizim dünyevi anlamlı bir tartı aleti şeklinde değildir. Ama nasıl olacak, mahiyeti nedir bunu çok fazla da bilmiyoruz. Bildiğiniz şey şudur, insanların günahlarının, sevaplarının orada değerlendirileceği, günahlarına ve sevap durumlarına göre de cennete yahut da cehenneme gideceği, Buralardaki konumlarının da yani gerek cehennemdeki konumlarının gerekse cennetteki konumlarının da yine bu amellerine göre olacağını, buna göre derecelerinin yahut da cezalarının daha şiddetli ya da daha hafif olacağını bize Kur'an ve Sünnet bildirmektedir. Biz de bu şekilde ona iman etmek durumundayız. Yine ahiret hayatı ile ilgili bize bildirilen bir kavram. Bir terim de sırat terimidir. Sırat hani Türkçemizde hani köprü anlamında da kullanılmaktadır. Yani cehennemin üzerine uzatılmış bir yoldur ee, aslında hani bizim kaynaklarımızda kitaplarımızda bize anlatıldığına göre. Herkes buradan bir şekilde geçecektir ama geçiş tarzı kişiden kişiye göre değişebilir. Yani müminler yaptıkları amellere göre çok süratli bir şekilde geçeceklerdir ya da bir kısmı biraz daha yavaş bir şekilde geçecektir. Ama mutlaka geçeceklerdir müminler. Ee, mümin olmayanlar, inançsız olanlar ise kendi e, inançsızlıklarının yahut da günahlarının derecesine göre e, o sırattan geçemeyecek, oradan cehenneme e, düşmüş olacaklardır. Yani ayakları orada e, sürçerek cehenneme düşe düşeceklerdir. Tabi Cennet, cehennemle ilgili de belki kısaca bilgi vermek lazım. Ama bu arada belki havuz konusuna da değinebiliriz. Havuz-ı Kevser'den bahsedilmektedir. Hazreti Peygamber'e bir lütuf olarak onun bir ayrıcalığı olarak kendisine Havuz-ı Kevser'in verileceğinden bahsedilmektedir. Hatta bütün peygamberlerin bir havuzu olacağını bizim kaynaklarımızda geçmektedir. Bu havuzun ne olacağını tam olarak bilmesek de yani insanların yani bize gelen rivayetlerden anladığımıza göre müminlerin kendilerinden kana kana içeceği, susuzluklarını gidereceği, Tatlı ve berrak suyu içeren havuzlar bundan anlaşılmaktadır. Bunun mahiyetinin ne olduğunu az önce belirttiğim gibi tam olarak bilmiyoruz. Özellikle bir ayette de belirtildiği gibi اِنَّا اَعْتَيْنَا كَلْكَلْثَرُ yani biz sana kevseri verdik buyuruyor bildiğiniz gibi ayet-i kerimede. Hazreti Peygamber'e özel bir bu konuda bir kevser adı verilen bir havuzun verildiğini bilmemiz gerekir. Bu da İslam ümmetinin bir ayrıcalıklı durumunu ifade etmektedir. Evet sırattan sonra cennet ve cehennem duraklarına gelmiş oluyoruz. Tabii ki herkes kendi ameline göre buralarda kalacaklardır. Bunların bizim kaynaklarımızda ebedi olduğu ifade edilmektedir. Ancak bu ebedilik müminler için değildir. Müminlerin bir kısmı zaten kendi amellerine göre cennete, direkt cennete gideceklerdir ve orada ebedi bir hayat yaşayacaklardır. Bir kısmı ise günahları ölçüsünde biraz bunun cezasını çektikten sonra Allah'ın rahmeti ve inayetiyle tekrar cennete geçmiş olacaklar. Yine bizim kaynaklarımızda, Cehennemin de ebedi oluluğu ifade edilmektedir. Ehli sünnet de bu kanaati taşımaktadır. Yani dünyada inanmayan, İslam'a ve Müslüman, Müslümanlara da düşmanlık yapan ve bu inançsızlığını da fiiliyata döken kişiler bu derecelerine göre de yine ebediyen cehennemde kalmış olacaklardır. Evet, cennetle ilgili, cehennemle ilgili de gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek hadislerimizde değişik e, isimler e, var ve değişik e, tasvirler de e, bulunmaktadır. E, bunların e, detaylarını bizim kitaplarımızda öğrenme imkanımız vardır. Biz bu kadarlıkla e, yetinmiş olalım. Bir başka inanç esasımız olan kaza ve kadere iman konusuna e, geçebiliriz. Kaza ve kader konusu değerli e, izleyenler, e, aslında diğer inanç esaslarıyla doğrudan ilgilidir. Özellikle de Allah'a iman konusuyla çok yakından ilgilidir. Çünkü gerek kaderin, gerek kazanın Allahu Teala'nın ilim, e, irade e, ve tekvin sıfatlarıyla doğrudan doğruya ilgisi vardır. Kader demek e, yani yüce Allah'ın ezelden ebede kadar olacak bütün şeylerin zaman ve yerini ...özellik ve niteliklerini... ...ezeli ilmiyle bilip... ...sınırlaması ve o şekilde de... ...takdir etmesi anlamına geliyor... ...değerli izleyenler. Kaza ise... ...bu şekilde Allahu Teala'nın... ...ezelden ebede... ...takdir etmiş olduğu şeylerin... ...vakti saati geldiğinde... E, ...yaratılması... ...ortaya çıkarılması... ...meydana çıkarılması anlamına geliyor. Yani... Aslında kaderle kaza arasında da böyle bir ilişki var. Kader, e, Allahu Teala'nın e, insanların e, ne yapacağını, e, nasıl davranacağını ve onların başlarına neler geleceğini, onların rızıklarını, e, onların e, e, e, nimetlerini her şeyi daha baştan kendi ilmiyle, yani ezeli ilmiyle ve iradesiyle takdir etmesi anlamına geliyor. Kaza ise bu takdir ettikleri şeylerin fiilen tahakkuk etmesi anlamına geliyor. Peki bu tahakkuk neyle oluyor? Yine Allahu Teala'nın yaratmasıyla meydana geliyor. O yüzden özellikle kader Allah'ın ilim ve irade sıfatıyla, kaza ise Allah'ın tekvin yani yaratma sıfatıyla çok yakından ilgili bulunmaktadır. Şimdi değerli izleyenler bu kader ve kaza konusu, her zaman e, insanların düşündüğü, akıl, e, akıl yorduğu, e, üzerinde e, fikir yürüttüğü ama hiçbir zamanda net olarak, tam olarak idrak edemeyeceği bir sır olarak kabul edilmektedir. Çünkü hani bir taraftan insanların sorumlu olması, e, yani hesaba çekilmesi, hesaba çekilmek ve yaptıklarının da karşılığını olumlu ya da olumsuz anlamda görmesi için, bir yaptıklarından sorumlu olması, sorumlu olması içinde bunların kendi iradesiyle, kendi sorumluluğuyla yapmış olması gerekir. Oysa kader ise insanların yapıp ettiklerini ya da yapacaklarını, ileride yapacaklarını yahut da kendileriyle ilgili, kendi başlarına gelecekleri Allah-u Teala'nın önceden takdir etmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla bu iki şeyi birbirleriyle uzlaştırmak her zaman için insanların akıllarının kavrayabileceği, idrak edeceği bir şey değildir. O yüzden de kader kader meselesi, kaza meselesi bir inanç meselesidir. Yani buna biz e, inandı e, inanmamız e, gerekiyor. Elbette bunun izahı da vardır. Yani bunu e, bizim ulemamız çok güzel de izah etmişlerdir. Ama hiçbir zamanda kader ve kaza meselesi tam net olarak akıl veya yani bizim insani beşeri akıllarımızla idrak edilebilecek, ha, iki kere iki dörttür, bu şekildedir, denebilecek durumda değildir. O yüzden de kadere iman bizim inanç esaslarımızdan birisini teşkil etmektedir. Şimdi insanların bu kader meselesini anlamaması biraz şundan kaynaklanıyor. Yani nasıl oluyor da biz hem sorumlu olacağız, hem de bizim, yapacağımız şeylerin önceden takdir edilmiş olacak. Dolayısıyla bizim sorumlu olmamız, bizim bu konuda sebeplere yapışmamız, gayret göstermemiz, çalışmamız, çabalamamız ne anlama geliyor diye bu sorulmaktadır. Ama aslında bu sorunun cevabı çok basittir. O da şudur. Allahu Teala gelmiş gelecek her şeyi bilmektedir. Allahu Teala'nın ilmi bizim insanların ilmi gibi değildir. Biz ancak sınırlı aklımızla, sınırlı duyu organlarımızla mevcut olanları görebiliyoruz. Şu anda var olanları görebiliyoruz ya da aklımızın sınırları içerisinde olanları görebiliyoruz. Oysa Allahu Teala gelmiş gelecek her şeyi bilmektedir, insanların ileride yapacaklarını da bilmektedir ve bildiği için de bunları takdir etmektedir. Daha sonra da vakti geldiğinde bunları yaratmaktadır. Dolayısıyla Allahu Teala'nın İnsanların ne yapıp edeceğini bilmiş olması onu zorladığı anlamına gelmez. Allahu Teala böyle takdir ettiği için bu tahakkuk ettiği anlamına gelmez. İnsanlara irade vermiştir, insanlara akıl vermiştir. İnsanlar iradeleriyle akıllarıyla. Ee, birtakım sebeplere yapışmak durumundadırlar, çalışmak, gayret etmek durumundadırlar. İyiliği de, kötülüğü de Allahu Teala onlara açıklamıştır. Bu iyilik ve kötülüğü, e, kötülüğe göre, bu açıklanan şeylere göre de insanlar kendi iradelerini kullanarak birtakım e, fiil ve davranışlarda bulunurlar. Bu davranışlarının da nasıl tecelli edeceğini Allahu Teala önceden bildiği için kader olarak bunlara takdir etmiştir. Yoksa hani cebriyenin e, belirttiği gibi her şey Allah'ın zorlaması altındadır. İnsanların buralarda bir rolü, bir iradesi söz konusu değildir gibi bir inanç söz konusu değildir. Bizim ehli sünnete göre mezheplerin, ehli sünnet mezheplerinin biraz farklı kanaatleri bulunsa da ehli sünnete göre kul e, kasiptir. Yani kul kazanır. Kul kendi iradesiyle, cüz'i iradesiyle Allah'ın kendisine vermiş olduğu akıl ve iradesiyle Davranışlarda bulunur, karar karar verir, kesin karar verir ve bu kararına göre de Allahu Teala onları yaratır ve insan da buna göre ondan sorumlu olur. Dolayısıyla irade insana aittir, bunu yaratmak da Allahu Teala'ya aittir. Allahu Teala da kendi ebe ezeliği ve ebedi e bilgisi ile bunların Olacağını önceden bilip takdir etmiştir. Zamanı gelince der bunları yaratmıştır. Biz kadere, kazaya inancı imanı bu şekilde anlıyoruz. Böylece değerli izleyenler iman esaslarını bitirmiş olduk. Bundan sonraki bölümlerimizde inşallah temizlik konusundan başlamak üzere ibadetlerle ilgili konuları Ayrıntılı bir şekilde teker teker el almaya, işlemeye çalışacağız. Bir sonraki bölümde yine beraber olmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyorum.